Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk'i Sirhindi Rahmetullahi Aleyh Kelime-i Tevhidin Azameti İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Tevhidinin yüceliğini anlatırken şöyle buyurur. Allah Teala'nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz Cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa, başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar, cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki? Kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenabı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelimeyi tevhidle bunlar yok olduğuna göre gazap da sükunete erecektir. Bu manaya mecaz aleminden şöyle bir misal verebiliriz. Bir kimse hizmetkarından rahatsız olsa ve ona gazaplansa, o esnada hizmetkar aklını kullanarak bütün meşgaleleri terk edip bütün varlığıyla efendisine yönelse, efendisinde hizmetkara karşı tabii olarak şefkat ve merhamet hisleri uyanır ve öfkesi sükün bulur. La İlahe illallah sözünün ahiret için saklanan ilahi rahmetin yüzde doksan dokuzunun anahtarı olduğunu görüyorum. Küfür karanlıklarını ve şirk tortularını bertaraf etmede bu güzel kelimeden daha tesirli bir şey olmadığını biliyorum. Kelime-i Tevhid'in fazileti karşısında, şu dünyanın tamamı bile bir kıymet ifade etmez. Keşke büyük bir okyanusa nispetle bir damla hükmünde olabilseydi. O kadar bile değildir. Ancak bu kelime-i tayyibenin kıymet ve azameti onu söyleyenin manevi derecesi nispetindedir. Söyleyenin derecesi ne kadar yüksek olursa, bu kelimenin azameti de o kadar artmaktadır. Bir insanın bir köşeye çekilip, manevi hazına vararak, bu mübarek zikirle meşgul olmayı arzu etmesine denk olabilecek başka bir temenni şu dünyada yoktur. Ancak ne yazık ki her temenniye kavuşmak müyesser olmuyor. Bazen gaflet hali buna mani oluyor ve halka karışmak gerekiyor. Yine i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Kelime-i Tevhid'in manasını şöyle izah eder. La ilahe illallah zikrinden maksat, afaki ve enfüsî yani dıştaki ve içteki batıl ilahları yok etmektir. Âfâkî ilahlar, Lat ve Uzza gibi kâfirlerin batıl ilahlarıdır. Enfüsî ilahlarsa nefse ait arzulardır. Nitekim Cenâb-ı Hak nefsini ilah edinen kişiyi gördün mü? El-Câsiye 23 buyurur. Şeriatın insanları mükellef tuttuğu ve kalben tasdik etmekten ibaret olan iman için, afaki ilahların yok edilmesi kafidir. Enfüsî batıl ilahların yok edilebilmesi içinse, nefsi emmarenin teskiye edilmesi lazımdır. Ehlullahın yoluna girmenin gayesi ve neticesi de budur. Hakiki imana ulaşmak için, bu her iki türden batıl ilahları yok etmek icap eder. İmanın hakikati, enfüsi ilahları da bertaraf etmeye bağlıdır. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, evlatlarını ısrarla zikre teşvik ederdi. Nitekim, oğlu Muhammed Masum Hazretlerine yazdığı bir mektubunda şöyle buyurur. Zaman, zikir zamanıdır. Bütün nefsani arzularınızı la kelimesinin içine koyun ki, onları kökünden yok edip, geriye hiçbir arzu ve gaye bırakmayın. Onun, Celle Celaluhu'nun takdirine razı olun. Kelime-i Tevhid zikri esnasında, İllallah, Sadece Allah vardır sözüne geldiğiniz vakit, bütün bilinen ve hayal edilenlerin ötesinde bulunan ve bizim için tam bir gayb olan Allah'ın zatından başka bir şey gönlünüze gelmesin. Evler, köşkler, çeşmeler, bahçeler, kitaplar ve diğer şeyler insanın zihnine kolayca geliverir. Bunlar sizin vaktinizi almasın. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin daima zikir halinde olmayı tavsiye ettiği ifadelerinden bir kısmı da şöyledir. Bu tarikati isteyen kişi, hak ehlinin görüşleri istikametinde itikadını düzeltip, fıkhi hükümleri öğrenerek bildiklerinin icap ettirdiği şekilde amel ettikten sonra, bütün vakitlerini Allah'ın zikrine sarf etmelidir. Ancak bu zikrin kamil ve mükemmel bir şeyhten alınması şarttır. Çünkü kendisi noksan olan başkalarını kemale erdiremez. Abdestli, abdestsiz, ayaktayken, otururken devamlı zikirle meşgul olmalıdır. Gelirken, giderken, yerken, yatarken asla zikri terk etmemelidir. Malumdur ki bu dünya çalışma yurdudur. Boş durma ve dinlenme yeri değildir. Gayretinizi tamamıyla çalışmaya yönlendirmelisiniz. Boş durmayı ve eğlenmeyi bir kenara bırakınız. Dilinizi la ilahe illallah zikriyle öylesine meşgul ediniz ki lisanınız zaruret olmadıkça bu kelime-i tayyibenin dışında bir şey söylemesin. Zikir hem dil hem de kalple hafi yolla yapılmalıdır. Tembellik ve gevşeklik düşmanların nasibi olsun. Ameli salihler işlemeli Çalışmalı, yine çalışmalı. Şunu iyi biliniz ki, sizin ve hatta bütün insanların saadet ve selameti, Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye bağlıdır. İmkan nispetinde bütün vakitleri Allah Teala'nın zikriyle geçirmek icap eder. Bu hususta bir anlık gaflet bile doğru değildir. Helal Lokma İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh buyurur. Size nasihatim, yediğiniz lokmaya dikkat etmenizdir. İnsanın nereden gelirse gelsin, haram mı, helal mi olduğunu düşünmeden her bulduğunu yemesi doğru değildir. Zira insan, dilediğini yapmak üzere başıboş bırakılmamıştır. Bilakis onun bir Mevlası vardır. O insanoğluna bir takım emir ve nehiylerde bulunmuştur. Alemlere rahmet olan peygamberleri vasıtasıyla razı olduğu ve olmadığı şeyleri beyan etmiştir. Mevlasının rızasına muhalif arzular peşinde koşan O'nun mülkünde, O'ndan izinsiz tasarrufta bulunan kişi, ebedi saadetten mahrumdur. Beş vakit namazı cemaatle eda etmek ve helali haramdan ayırmak gerekir. Fani lezzetlere ve yok olup gidecek nimetlere dönüp bakmamalıdır. Sohbetin Ehemmiyeti i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Nakşibendiye yolunda sohbetin çok mühim bir esas olduğunu sık sık hatırlatır ve şöyle buyururdu. Bu tarikatte manen faydalanma ve faydalandırmanın esas noktası sohbettir. Sohbette söz ve yazıyla iktifa edilmez. Bunlarla birlikte Kalbi beraberlik te lazımdır. İmam Rabbani Hazretleri Hacı-i Ahrar rahmetullahi aleyh'ten şöyle nakleder. Dervişlerle beraberdik. Cuma günü duaların kabul edildiği vakitten söz açıldı. Bu vakti yakalamak müessir olursa Allah Teala'dan ne istemek lazımdır diye soruldu. Herkes bir şey söyledi. Sıra bana gelince şöyle dedim: O vakitte cemiyet erbabının sohbeti istenmelidir. Cemiyet salikin bütün himmetini Allah'a teveccüh noktasında toplaması ve masivayı terk edip sadece onunla meşgul olması halidir. Diğer bir ifadeyle kalpte hasıl olan manevi toparlanma, huzur ve Allah Teala ile beraberlik halidir. Zira bütün saadetler onun içinde mevcuttur. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda da sohbetin ehemmiyetini şöyle ifade buyurmuştur. Fırsat yani dünya hayatı, çok azdır. O halde bu fırsatı işlerin en mühimine sarf etmek zaruridir. Bu da kalbi daima Allah ile olan salih insanların sohbetinde bulunmaktır. Ne olursa olsun hiçbir şeyi sohbete denk tutma. Görmüyor musun? Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sohbetleri sayesinde Peygamberler dışındaki herkesten üstün oldular. Ashabın dışındakiler ister Veysel Karani olsun, ister Ömer İbni Abdülaziz, hepsi de sahabeden aşağı derecededirler. Halbuki bu salih insanlar en üst derecelere ulaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetin dışında bütün kemalatın zirvesine ermişlerdir. Eğer Veysel Karani rahmetullahi aleyh sohbetin bu derece üstün olduğunu bilseydi, hiçbir mani onu Efendimizin sohbetinden alıkoyamazdı. Ve o bu fazilete hiçbir şeyi tercih etmezdi. Fırsatı Değerlendirmek İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, şu kısacık dünya hayatını büyük bir fırsat olarak telakki eder ve talebelerine onu en güzel şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederdi. Bir mektubunda şöyle buyurur, Kıymetli evladım, fırsat ganimettir ömrün bir anını bile faydasız işlerle geçirmemek icap eder. Bilakis bütün hayatı Hak Teâlâ'nın rızası istikametinde kullanmak lazımdır. Beş vakit namazı cemiyet ve cemaat halinde, taadil ile erkana riayetle eda etmek gerekir. Teheccüd namazını ihmal etmemek, ve seher vakitlerinde istiğfar fırsatını yok yere kaçırmamak icap eder. Tavşan uykusuna aldanmamalı, kendimizi anlık hazlara kaptırmamalıyız. Ölümü sıkça tefekkür edip, ahiret endişe ve korkularını daima gözümüzün önünde tutmalıyız. Velhasıl dünyadan yüz çevirmeli, ve ahirete yönelmeliyiz. Dünya ile alakamız zaruret miktarı olmalı. Kalan vakitlerin hepsini ahiret işlerine ayırmalıyız. Netice olarak şunu diyebiliriz ki, kalbimizi Allah'ın dışındakilere esir olmaktan kurtarmalı, zahirimizi de şer'i hükümlere göre tezyin etmeliyiz. Asıl iş budur, Gerisi boştur. Diğer mektuplarında da şöyle buyurur. Tamamı elde edilemeyen bir şey, bütünüyle terk edilmez kaidesi gereğince, birkaç günlük hayatımızı, gücümüz nispetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak geçirmeliyiz. Ahiret azabından kurtulmak ve ebedi nimetlere kavuşmak, bu tabii olma saadetine bağlıdır. En güzel amel işleme zamanı şüphesiz ki gençlik devridir. Akıllı kişi hayatının bu dönemini zayi etmeyip fırsatı değerlendirir. Çünkü insanın ihtiyarlık çağına ulaşacağı kesin değildir. Ulaşsa bile acziyetin ve ihtiyarlığın pençesine düştüğünde Ömelin salihleri layıkıyla yerine getirmesi çok zordur. Ama gençlikte cemiyet hali kalbi Allah'a verebilmek daha kolay elde edilir. Zaman fırsatları değerlendirme zamanıdır. Güç ve iktidar devridir. O halde bugünün işini yarına bırakmanın ve sonra yaparım düşüncesine kapılmanın ne mazereti olabilir ki? Hangi özür bu ihmali meşrulaştırabilir? Aziz kardeş, zaman çalışma zamanıdır, konuşma zamanı değil. Zahir ve batınla gönlü Cenabı Hakk'a bağlamak gerekir. Allah'ın izni olmadan Ondan başkasına bakmamak lazımdır. Asıl iş budur, gerisi boştur. Aziz dostum, amellerle meşgul olacağımız vakitler geçiyor. Her an ömrümüzün bir parçası eksiliyor. Ve Allah tarafından tayin edilen ecelimiz yaklaşıyor. Eğer bugün uyanamazsak, Yarın için elimize geçecek tek şey, hasret ve pişmanlık olabilir. Bu sayılı günlerde yüce şeriate uygun ameli salihler işlemeye itina gösterelim ki, Kurtulmaya ümidimiz olsun. Vakit amel vaktidir, istirahat vakti değildir. Zira istirahat amelin meyvesidir. Amel henüz önümüzdedir. Amel işleme vaktinde istirahate çekilmek, ekini zayi etmek ve onu kurutmaktır.